Müminun Suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <gülüyor> Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya erdiler. هُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. وَالَّذ۪ينَ عَنِ مُعْرِضُونَ Onlar boş şeylerden uzak dururlar. هُمْ onlar zekatı ifa ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَا وَرَاءَ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 biz insanı süzme çamurdan yaratırız. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. ثم خلقنا طفة على قطة، فخلقنا القطة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، فكسون العظام لحمة، فكسون العظام لحمة، ثم شئناه خلقا آخر.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 Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşünün. <gülüyor> Ve bütün bunlardan sonra, siz ey insanlar ölürsünüz. Sonra büyük duruşma, kıyamet günü. Yine şu da bir gerçektir ki biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.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 size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de. Sina dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır.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 Halkını irşad etmesi gayesiyle, Nuh'u gönderdik de, Ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken, hala şirkten sakınmaz mısınız? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لزل ملائكته ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباء إلى الأولين إن هو إلا رجل Halkından ileri gelen bir takım kafirler, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız. قال رَبِّنْ صُرْنِي Nuh, ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana. نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها، فسلك فيها من كل زوجين تلين وأهلك إلا، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Biz de ona edip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip, tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile, haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan, Aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. فَاِذَا سَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince, de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü Sen, ''Konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin.'' ''İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ lemubtelîn.'' Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz. ''Thümme enşe'nâ min ba'dihim karnen âkharîn.'' Onlardan sonra başka nesiller yarattık. Onların içinden yalnız bir Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken... Hani şirkten sakınmaz mısınız diyen bir peygamber gönderdik. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu bi-liqaa'il-ahirati <Sessizlik> wa atrafnahum fil-hayati ma illa onun halkından kafir olup, ahiret buluşmasını yalan sayan, ve kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz, Eşraf takımı, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden içiyor. Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا Ne o dediler, bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı bağdediyor? اَيْهَا <gülüyor> تَهَيْهَا تَلِمَا تُوْعَدُونَ Hayat, heyhat, Size vaat edilen şey ne kadar da uzak. illa hayatun ve Hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ölür gideriz. Ancak bir kere yaşarız ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz. <gülüyor> Bu adam uydurduğu yalana Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız. Kâle Rabbin surni bimâ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ O Resul, "Yarabbi" dedi, beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle. Allah buyurdu, tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır. فَاَخَذَتْهُمُ <gülüyor> Derken korkunç bir ses onları bastırıverdi. Adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik. <gülüyor> Hiçbir ümmet, vadesini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. <gülüyor> فَأَتْبَعْنَا Sonra Resullerimizi peş peşe gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldiyse, onlar onu yalancı saydılar. Biz de onları birbiri ardından imha ettik. Onlardan geriye bıraktığımız, sadece ibret verici hikayeleri iman etmeyen o halkın canı cehenneme sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi. Dediler ki, kendi kavimleri bizim hizmetçi kölelerimiz iken, şimdi kalkıp, Bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız? Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helak edilenler güruhuna dahil oldular. Oysa doğru yolu tutmaları ümidiyle, biz Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik. Siz ey peygamberler helal ve hoş şeylerden yiyip için makbul ve güzel işler işleyin. Zira ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَأَنَ رَبُّكُمْ <فَتَّقُون> Ve hepinizin dini bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ama peygamberleri izlediklerini iddia eden ümmetler, fırkalara ayrılıp, bölük bölük oldular. Her grup, kendilerine ait görüşten ötürü, memnun ve mutludur. Sen onları, bir süreye kadar daldıkları gaflet içinde, kendi hallerine bırak. Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller. اِنَّ min هُمْ مِنْ خَشْيَةِ Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Rablerinin ayetlerini tasdik edenler وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ Rablerine hiç ortak tanımayanlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا Rablerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar أُولَا Evet işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar. fi ghamratin min hada ve min dun Fakat Onların kalpleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki, onları işler dururlar. <gülüyor> en nihayet, onların refaha dalıp gitmiş olanlarını, Azapla kıskıvrak yakaladığımızda, birden feryadı basarlar. Fakat onlara şöyle denilecektir. Bugün hiç boşuna sızlanmayın. Zira siz bizden hiçbir surette yardıma mazhar olmayacaksınız. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى size okunduğunda siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız.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 <gülüyor> Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar? اَمْ <gülüyor> يَقُولُونَ Ne o?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 <gülüyor> Ama şu da gerçek ki ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar. <gülüyor> Eğer biz onlara merhamet edip...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 حَتَّا <gülüyor> اِذَا Ama ne zaman onların önüne, ceza gününe mahsus, zorlu bir azap kapısını açarsak, işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler. verirler. <gülüyor>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 Eğer öldük ve toprak ve kemik Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecek miyiz?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 Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki neden aklınızı başınıza almıyorsunuz? Peki yedi kat göğün ve yüce aşın Rabbi kimdir? diye sor. <gülüyor> Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sendeki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ De ki, peki her şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, kendisi her şeyi koruyup gözeten, ama kendisi himaye altında olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulûne lillâhi <Sessizlik> Elbette Allah'tır diyecekler. Sen ki, öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz? Bel bil ve Hayır, biz onlara gerçeği getirdik fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar. İşte gerçek. Allah asla evlad edinmedi. Onun yanı sıra hiçbir Tanrı da yoktur. Öyle olsaydı, her Tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir. Alimil gaybi ve amma Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şeritleri olmaktan yücedir. Kur Rabbi imma turiyenni ma yu'adun, Rabbi felâ fil qawmiz zâlimîn. De ki, ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, Beni o zalimler güruhu içinde bırakma. Biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar sen yine de kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi biliriz. "Bakır Rabb'i, أعوذ Sendeki ya Rabbi şeytanların vesveselerinden Onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Hatta izâ câ ahaduhumul mautu kâle rabbi rci'un la'allee a'mel salihan fî mâ teratt. Kellâ innahâ kelimetun huva kâiluhâ. وَمِنْ وَرَائِهِمْ يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman, Ya Rabbi der, ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. Hayır, hayır. Bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. فَإِذَا <gülüyor> Sur'a üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir, ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir. O gün, kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa, onlar kurtulacaklar. Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar, onlar olacaklardır. Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında, dişleri açıkta kalıverir. A'lântekûn Allah Teala onlara şöyle buyurur. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? rabbena aleyna ve kunna kavman. Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Ama ne olur ey ulu Rabbimiz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz. Allah Teala, kesin sesinizi, sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın, buyurur. İnnehu kâne fariqun min ibâdî yekûlûne rabbâ âmennâ, yekûlûne rabbâ âmennâ, Kullanımdan bir kısmı inandık yarım bi. Affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alan sizler değil miydiniz Sonunda sizin bu davranışlarınız beni gönlünüzden geçirmeyi beni yad etmeyi size unutturdu da onlarla eğlenip durdunuz İnni cezaytuhumul yevme bima sadru ennehumul fâizû işte ben de sabretmelerine karşılık bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır. Sonra Allah cehennemdekilere der ki, Size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız? قَالُوا لَبِتْنَا يَوْمًا Onlar bir gün veya daha da az. Ne bilelim, İsterseniz bunu tam tamını aklında tutanlara sor. Zira bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda. Diye cevap verirler. Kâl illâ bi's-sum illâ qalîlan law enkum Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz bana isyan etmezdiniz. E fe hasibtum enne mâ halaknâkum اَفَحَسِبْتُمْ عَبَثًا لَا تُرْجَعُونَ Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız? فَتَعَالَ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ حِسَابُهُ رَبِّهِ o halde kim tanrılığını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir tanrıya taparsa ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kafirler asla iflah olmazlar. وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ خَيْرُ Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bizi affet, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen.